Fasıl-ı Hadid kitabu Allahu khayral hadi yahdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerhü'l umur muhtefataha ve kullu muhdeta bid'ah ve kulla bid'ah dalalah ve kullu dalalatin fi'nar. Değerli kardeşlerim bu hafta Siyer sohbetimizin 25. konusu ve 49. dersinde inşallah göreceğiz. Birinci ve ikinci Akabe biatları. Biat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 Siyer ehli bunların ismini şöyle zikrediyorlar. O daha önce gelen beş kişiyle birlikte onlara ilaveten eden Muaz bin Haris İbni Afra Zekvan İbni Abdülgayiz Übadü İbni Samit Yazid İbni Salebe Abbas İbni Übade Abul Haysem İbni Tihan ve Uvaym İbn-i Sa'de ve diğer iki kişi, iki kişi de kardeşlerim Eys kabilesinde Hac mevsiminde geliyorlar bunlar Hac mevsiminde Akabe'de Akabe bölgesinde Mina'da yani ola bir bölgenin ismi oraya gidenler bilirler Allah Azze ve Celle gitmeyenlere nasip etsin inşallah Akabe'de Aleyhisselatü Vesselam ile buluş, buluşuyorlar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 onlardan ahid al manasında şu ayet kerimeyi indiriyor. Yalnız bu ayet o zaman inmiyor. Mekke'nin Mekke'nin fetinden sonra iniyor. Ayet kerimede bu Mümtahine suresinin ayetinde bakın Allah azze ve celle ne diyor? Ya ayyuhen nebi iza cake nunati yebeyunek. Ey peygamber, sana kadınlar seninle beyatlaşmak üzere geldikleri zaman Ala illa yijrık ne? Ala illa yijrık, ne? Bihi, bilahi şeya. Yani Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak üzere. Uvala yezrık ne? Hırsızlık etmemek üzere. Uvala yeznîne, zina etmemek üzere. Uvala yaktul ne? Evlade çocuklarını öldürmemek üzere. Uvala yatin ne? Bütün yiftarinu, bin aydihin ve arjulihin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 Babası olmadığı halde bir başka birine babası diye nispet ediyorlar. Böyle bir yalan e, uyduruyorlar. Bunu yapmamak üzere diyor. "Vera yahsinuke fi ma'ruf ve ma'ruf da iyilikte sana isyan etmemek üzere beyat için geldikleri zaman feda yuhunne ve Allah." Onlarla beyatlaş, sözleş ve onlar için Allah'a istifare.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 o hususta mahir olan, muhaddis, ehli sünnet olan kimselere bırakacak, onlara müracaat edecek, onlardan soracak yani. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet kuntum -al Buyuruyor. Eğer bilmiyorsanız dilim ehline sorun diyor. Bakın o hadiste ne diyor? Buhari'de gelen hadiste. Übadübni Samit radıyallahu anh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 Onun için Allahu alem. Ali Senaat ilk zamanlarda Kur'an hadisten bir şey yaz, e, yazma yasaklıyor. Kur'an'a karışır e, korkusuyla. Sonra da yazılmasını emrediyor. O korku geçtikten sonra. Onun için bu hadis inkarcıları e, hadisin e, yazılmasını yazılmaması hususundaki yasakları esas alıyorlar. Yazılması hususundaki emirleri ise hiç saymıyorlar.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 Sonra, Ubadid-i Nisab'de radıyallahu anh, diyor ki, biz bunun üzerine deyat ettik. Yani bu şartlar üzerine, aleyhissalatü vesselam'a söz verdik diyor. Subhanallah. Burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Ee, kim bu günahları işler de sonra onu Allah örterse diyor. Bu şu demek, bir insan bu ve benzeri bir günahı işlediğimde kimsenin haberi yoksa Allah azze ve celle onu örtüyor demektir. Kendisi de örtecek. Başkasını aktarmayacak. Gece işlediği bir günahı gündüz anlatmayacak. Gündüz işlediği bir günahı gece veya gündüz herhangi bir kimseyi açmayacak. <gülüyor> Allah örttüyse kendisi de örtecek ve ona tövbe edecek. Tövbe ki Allah Azze ve Celle tövbeleri kabul edendir. Bundan sonra kardeşlerim bu beyattan sonra Allah Esra'nın aleyhissalatü vesselam bu grupla birlikte Musa bin Umeyri radıyallahu anh İslam'ın elçisi olarak Medine'ye, Medinelere, Medinelilere Ensar'a İslam'ı şeriatını, İslam şeriatını, öğretilerini onlara bildirmek, öğretmek için ve Kur'an tilaveti için Medine'ye gönderildi. Ve Musa bin Umeyr radıyallahu anh o genç sahabi, o güzel de sahabi, Medine'de, Medine'de Esad bin i en ensarılan, Esad bin i evinde konaklıyor. Esad bin i de hem ilk gelen, yani aleyhissalâtu vesselâm'a Mekke'ye ilk gelenlerden, İslam'ı kabul edenlerden hem de ilk akabe beyatında bulunanlardan bir tanesi. Esad bin Zuraire bir gün Musa bin Ümeyr'i dışarıya çıkartıyor ve Abdul eşhel oğullarının bahçesine götürüyor. Orada e, oturuyorlar, bahçeye giriyorlar ve oturuyorlar. Bu Esad bin Zuraire aynı zamanda Ensar'ın büyüklerinden Saad bin Muaz'ın teyzesinin oğlu. Oraya oturunca Bahçeli'ye, Abdül onların Bahçeli'ne oturunca oradaki Müslümanlar onları görenler geliyorlar o ikisinin yanına oturuyorlar. Bu arada Saad bin Muaz ve e, Usaid bin Hudayr adındaki bu iki kişi bunları görüyor. Tabi o zaman müşrikler daha henüz Müslüman olmuş değiller. Sa'd bin Muaz ve Useyd bin Useyd bin Hudeyr ve her ikisi de Abdul Eşhel oğullarının efendilerinden, ileri gelenlerinden yani. Sa'd bu durumu görünce diyor ki Useyd'e git şu adamlara ve onlara söyle. Bizim bu yurdumuzda, memleketimizde ne işleri var? Bizim zayıf kimselerimizi yoldan çıkartıyorlar. Onları küçümsüyorlar, yoldan çıkartıyorlar. Onlar ne diye burada duruyorlar? Onlara engeliyorlar, onları buradan kov diyor. Ben gitmeyeyim diyor. Yani özetle anlatıyorum özellikle. Ben gitmeyeyim çünkü e, orada e, Esed i̇bn var. O da benim e, teyzemin oğludur. O benim yakın akrabandır. Yani onun önüne geçmek istemiyorum diyor. Sen git onlara söyle diyor. Esad bin Zürare olmasaydı diyor ben yani sana yeterdim diyor. Seninle ne gelirdim manasında. Sonra <gülüyor> Usaid Ebni Hudayr bu sahabelerin yanına Musab bin Umeyr'in Esad bin Zürare ve diğer o grubun Müslümanların bulunduğu bahşenin içerisindeki grubun yanına geliyor.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 Allah'a anlat. İslam'ı anlat diyor. Musab da diyor ki eğer oturursa ben onunla konuşurum. Sonra bu Hüseyin ibn Hudayr onların başına dikilip bir şeyler söyleyince kötü bir şeyler. Musab radıyallahu an gayet nazik bir şekilde dinlemek için oturur musun? Diyor. O da diyor ki Hüseyin Doğru söyledin, insaf ettin diyor. Ve mızrağını bir yere saplıyor ve oturuyor. Musa radıyallahu an ona İslam'ı anlatıyor. Kur'an'dan bir şeyler okuyor. Ondan sonra Usseyd radıyallahu anh Subhanallah, İslam'ı kabul ediyor. Oradaki topluluktan olan insanlar diyorlar ki biz Usseyd'in yüzünde diyor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 Diyorlar ki husle dersin sen abdest alırsın elbiseni de temizlersin sonra da hak olan şahadeti kelime-i şahadeti söylersin diyorlar sonra da namaz kılarsın bu seyyid hemen gidiyor husle diyor abdestini alıyor elbisesini temizliyor ve iki rekat namaz kılıyor sonra onlara diyor ki İslam'ı kabul etti ya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 Sonra o sayit Saad bin Muaz'ın yanına gidiyor. Saat bin Muaz'ın yanına e, gidince saat bin Muaz da kavmiyle birlikte e, yani Abdüleşel Eğullar ile birlikte oturup bir vaziyette mecliste karşılaşıyorlar. Ve Sa'd ibn-i diyor ki Allah'a yemin olsun ki Useyd gittiği yüzden başka bir yüzde geliyor diyor. Fark ediyor yani. Subhanallah. <gülüyor> Sizin yanınızdan ayrıldığı bir yüzden başka bir yüzde geliyor. Useyd ibn-i Hudayr onların meclisinin oturdukları yerin yanına gelince baştanına dikiliyor. Ve Sa'd ona diyor ki ne yaptın? Yani, ne istersin diye sorunca o iki adamla konuştum diyor. Yani Musaffa ve eee Esadettin ve Zurayre ile konuştum. Ve vallahi diyor ben onların e, onlarda bir beyis bir sıkıntı görmedim diyor. Ben onlara diyor bundan yasakladım. Onlar dediler ki eğer yani sen istersen biz bunu yaparız.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 Kabilesinden insanların onu öldürmek için yola çıktığını söylediler. Bana bunu anlattılar, haber verdiler diyor. Biliyorsun ki diyor ey saat, esatimde züralete senin teyzenin oğludur. Bu durumda yani ne yapacaksın deyince saat hemen kızgınlıkla Kalkıyor o yakın akrabası ya. Alelacele Musab'ın ve Esad ibn-i Zürare teyzesinin oğlunun yanına geliyor. Bakıyor ki adamlar emniyet içerisinde oturuyorlar. Anlıyor o zaman. Useyd bin i Hudayr bu sözü özellikle Sad'ın onlara gidip onların sözünü dinlemesi için yani İslam'ı dinlemesi, İslam'ın şeylerini dinlemesi için söylediğini bunun bir yani e, onun için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 Ne kadar güzel söyledin, ne hoş bir kere. Peki diyor, siz bu dinle girmek için ne yaparsınız? O onlarla aynı şeyleri söylüyor. Kusle dersin, abdest alırsın, ondan sonra namaz kılarsın. Nihayetinde o saadetini muaz, kusle diyor, abdestini alıyor ve enam kılıyor. Hak şahadeti, kelime şahadeti yerine getiriyor. Ondan sonra da harbesini mızrağını alıp doğru kamine gidiyor. Bu sefer kamine ona diyor ki: "Saat diyor, gittiği yüzden başka bir yüzde geliyor. Değişmiş olarak geliyor diyorlar yani. Fark ediyorlar. Ve saat yemin ediyor. Diyor ki: "Ey kamine,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 şerefli, izzetli olan, İslam'da da izzetli diyor. Yani, mayası sağlam, madeni kaliteli ise, İslam'a girdikten sonra, aynı kalite devam eder. Hatta daha da artmış bir vaziyette. Sa'd ibn Muaz, ki, Rahman'ın, arşının, titrediği bir insan, ölümünden dolayı, Allah-u Ekber. Yani, bu sahab, Ebû i Maaz radıyallahu anh, İslam'a girmeden önce şerefli, izzetli bir insan. Kavminin efendisi ama asıl şerefi ve izzeti İslam'la kazanıyor. Evet. Kavmi ona, evet sen bizim lider, liderimizsin, efendimizsin, şöylesin, böylesin deyince yemin ediyor. Diyor ki, vallahi diyor, ben sizin erkeklerinizle ve kadınlarınızla Allah'a ve Rasulüne iman edince kadar konuşmayacağım diyor. Onları bağlıyor, bitiriyor. Diyor ki, hadisleri rivayet edenler vallahi diyor, akşam olmadan önce, daha akşam'a girmeden önce, onun kabilesinden ne kadın ne erkek hiçbirisi kalmadı, hepsi hepsi müslüman oldu diyor. La ilaha illallah. İşte saat izni Muazzam bereketi. Ondan önce Musab'ın bereketi. Allah hepsinden razı olsun. Sonra e, çıkıyorlar Musab İbni e, Umeyr ve Esad İbni Zürare insanları İslam'a e, davet ediyorlar. Nihayet Ensar'ın evlerinden e, hiçbir ev kalmıyor ki mutlaka oralarda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 Bir başka rivayete göre de bu Ensar'dan Useyrim adındaki bir kimse hariç herkes Müslüman oluyor. Useyrim ise Useyrim ise Uhud günü Müslüman oluyor. Ali Aleyhissalatu vesselam bunun hakkında bakın ne diyor. Uhud günü Müslüman oluyor. Anlı secdeye değmeden şehit oluyor. Az amel yaptı, çok ecir aldı diyor. Subhanallah. Yani bir kelime-i şehadet, geçen hafta söyledim. Samimi bir şekilde, ölmeden önce bir insan söylesin, onun bereketini görecektir. Onun faydasını mutlaka görecektir. Neden secde etmeden vefat ediyor? Çünkü ona fırsat kanıyor. Müslüman oluyor kelime işaret getiriyor hemen e, Uhud savaşına müdahil oluyor cihad ediyor ve o şekilde vefat ediyor şehit olarak oluyor daha secde edemeden ta ilahe illallah. bundan sonra kardeşlerim Mus'ab radıyallahu anh Mekke'ye dönüyor bir sonraki hac mevsiminde Mekke'ye dönüyor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 Söylediğimiz gibi Medine'ye gönderiliyor. Orada davet faaliyetlerini yürütüyor. Saat bin, bin Muaz, Hüseyin ibn Hudayr gibi önemli sahabeler, lider sahabeler ve onların kavimleri İslam'a girdikten sonra ikinci sene Mekke'ye geri dönüyor. Aleyhisselatü İslam'a müjde vermek için. Hatta İslam devletinin Medine'de hazırlanabileceğini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 Onların içerisinde böyle e, sanki konulmuş bir vaziyette Mekke'ye geliyorlar. Hicret şey birisetin peygamberin 13. yılı. O zamanlar Mekke Medine'nin ismi Yesrib. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Ahsap suresinde Yesrib diye. Hep Yesrib ismi geçer. Sonradan Medine ismini vermiştir Hz. Ali oraya. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh haber verdiğine göre bu Ahmed İbni Hanbel'de, Ahmet'in Nusned'inde, Rahmetullah e, Hasan derecesinde rivayet edilen bir hadis. Evet. İkinci akabe bayatından bahsediyor. İşte bu ikinci gelişlerinde, Ensar'ın ikinci gelişinde, bakın ne diyor Cabir İbni Abdillah? Biz diyor, Ensar kendi arasında konuşuyor. Resulullah Aleyhisselatü vesselamı, Allah'ın Resulü'nü Mekke'nin dağlarında,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 koruma üzere bana biat edin. Aleyhissalatü vesselam şartları sayıyor yani. Ve arkasından ve lekumun cenne. Sizin için cennet vardır diyor. Allah. Diyor ki Cabir kalktık ve onunla beyatlaştık. Esad bin Zürare bu sahabi tekrar geliyor. İkinci akabe beyatında da var. Diyor ki kalkıyor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 Arapların tamamı ayrılacaktır ve sizin iyi kimseleriniz öldürülecek ve kılıçlar canınızı yakacaktır. Yani böyle bir beyatı kabul ederseniz. Ya siz bunun üzerine, bu sayılan şartlar üzerine sabredersiniz, bu durumda ecriniz Allah'adır veya da kendinizden yana, kendi nefislerinizden yana,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 diyor ki ben sizinle kendinizi oğullarınızı koruduğunuz gibi beni korumanın üzere beyat istiyorum sizinle beyatlaşıyorum diyor Berabin Ma'ru o sahabelerin içinde o gelenler içerisinden aleyhissalatü vesselamın elini tutuyor ve diyor ki evet seni hak olarak gönderene yemin ederim ki diyor biz seninle beyatlaşıyoruz. Seni, kendimizi ve çocuklarımızı, kadınlarımızı koruduğumuz gibi koruyacağımız üzere sana söz veriyoruz diyorlar. Ve aleyhissalatü vesselamla beyatlaşıyorlar. Ve biz harp ehli, savaş ehli kimseleriz. Silah ehli kimseleriz. Ve bir takım şeyler söylüyor. Ondan sonra Resulullah aleyhissalatü vesselamla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 Sizin sul ettiğinizde ben de sul ederim. Allah hakikaten. Sonra kardeşlerim <gülüyor> bu şekilde beyat gerçekleşiyor. İkinci akabe beyat. Yetmiş kişilik bir grupla ikinci akabe beyatı gerçekleşiyor. ve vesselam aranızdan on iki kişi seçin diyor. On iki tane lider 12 tane baş seçin diyor. Onlar kavimleri içerisinde yani o girece insanların içerisinde onlara kefil olsunlar diyor. Bir başka hadiste geldiği üzere. Aralarından 12 kişiyi seçiyorlar. 9'u Hazre kabilesinden diğer 3'ü de Evs'den. Bunların isimleri ise şöyle Ebu Umame Esad bin Zürare İd zamandan beri gelen ilk akabe veyatine katılan sahabe Saad ibn Rabi, Abdullah ibn Ra'ufa, Rawa'a, Rafi ibn Malik ve Rab bin Abdullah ibn Amr ibn Haram, Ibada ibn Samit, Saad ibn Vadeh ve Munzur ibn Amr. Bunlar Hazreç'ten evs'ten olanlar ise Useyid ibn Khudayir, Saad ibn